Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Sen Medine'nin en yiğit adamlarındansın. Uhud'da Peygamberimize yan yana savaştın. Hendek de sen öyle. Bu seferden seni alıkoyan şey neydi? <Gülüyor> Hiçbir gazada Resulullah'tan geri kalmamıştım Bedir Müstesna Ama bu gazadan geri kalanların hiçbirini Allah da Resulü de yermemişti Resulullah Tebük'e varana kadar benden söz etmemiş Tebük'te de etrafındakilerle oturmuşken Kâb bin Malik ne yaptı diye sormuş Selime oğullarından biri Ey Allah'ım Resulü Onu, hurmalığı ve kendisine olan güveni alıkoydu demiş Muaz bin Cebel ne çirkin konuştun Vallahi hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz demiş. Bunun üzerine peygamber efendimiz susmuş. Evet aynen öyle oldu. Müjdecim bana geldiğinde üzerimdeki iki parça elbisemi ona hediye ettim. Bir elbise emanet alıp giyerek Resulullah'ın yanına koştum. Müslümanlar mescidin etrafında beni sevinçle karşılıyor ve Allah'ın seni bağışlaması sana mübarek olsun diyorlardı. 151. Bölüm Taif heyeti Medine'den döndüğünde Vahşi bin Hart ne yapacağını şaşırmış vaziyetteydi. Mekke'den kaçarak sığındığı Taif'te İslamiyet'i kabul etmişti. Şimdi nereye gidebilirdi? Heyetin içinde bulunan arkadaşlarından biriyle konuşmaya karar verdi. Medine'den yeni geldin. Neler olduğunu anlatır mısın? Nasıl karşıladılar sizi? Misafirperver insanlar. Bizi güzel ağırladılar. Mescide yakın bir yerde bir çadır kurdular. Orada kaldık. Din değiştirdiğinizi duydum. Evet. Kaldığımız sürede sık sık peygamberimizle görüşme imkanımız oldu. Onunla pek çok konuda konuştuk. Çoğumuz isteyerek bu dini kabul etti. Peki sizi nasıl affetti? Yıllar önce buraya geldiğinde onu taşlamıştınız. Deli muamelesi yapmışsınız. <gülüyor> Hiç sorma. O bizim anlımıza yapışan bir kara leke. O gün taşladığımız, Mecnun dediğimiz insanın Allah'ın elçisi olduğunu anladık.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 Hamza'dan bahsediyorsun sanırım. Evet. Öldürmekle kalmadım. Beni bu işte görevlendirenleri memnun etmek için azalarını kestim. Hint ciğerini parçaladı. Hamza'nın bedenini gördükten sonra beni affetmesi çok zor. Keşke bu kadar ileri gitmeseydiniz. Savaşın bile bir ahlakı olmalı. Hı hı, haklısın. Ama hangimiz mantıklı davrandık ki? Hangimizin günahı daha az? Bak. Az önce bahsediyorduk Biz onun peşine çoluk çocuğu takarak taşlattık Kan revan içinde bıraktık Ama bizi affetti Sonra sana bu iş emreden Hint Af diledi bağışlandı Haklısın Seni niye affetmesin? Bilemiyorum Beni tanıyan herhangi biri tarafından öldürülmekten korkuyorum Şam ya da Yemen'e gitsem diyorum Sonra kısa bir müddet içinde Oraları da ele geçireceği korkusuna kapılıyorum Yersiz bir korku bu Peygamberimiz dinine giren Hiç kimseyi öldürmez Bugüne kadar böyle bir şey görülmemiş Git Müslüman ol ve kurtul Hem bu dünyanı hem de ahiretini kurtar Mekke'nin fethedildiği gün Tanınmamak endişesiyle gözümü gözümü kapatarak hareme gelmiştim Beytullah'a sessizce veda ederek Kaçacaktım Derken İslam ordusu şehre dört bir yandan Girmeye başladı Artık ömrümün sonuna geldiğimden emindim Derken Bilal benim gibi bir köle olan Bilal, Kabe'ye tırmanarak bir şeyler okumaya başladı. Derinlerden gelen güzel bir sesti bu. Zihnimin uğultusundan ne dediğini anlamasam da beni çok etkilemişti. Ezan ben, okumuştur. Belki de. Ne olduğunu anlayamadım dedim ya. O zaman çok şaşırdım. Benim gibi bir köle, en şerefli yerde duruyordu. Kabe'nin üstünde. Müslümanlardan hiçbiri de bundan rahatsız değildi. Ben Hamza'yı öldürdükten sonra Hürriyetime kavuşmama rağmen Tenimin rengi her zaman bir köle gibi Muamele görmemez sebep oldu O ise inandığı şey sayesinde Diğer insanlarla eşit şartlarda yaşıyor Bu dini o gün bugündür merak ediyorum Ama adım Vahşi Ben Hamza'nın katiliyim Bunu bilmeyen yok Kendime nasıl bir çıkış yolu bulacağımı bilmiyorum Ben sana ne yapman gerektiğini söyledim Medine'ye gidip Peygamberimizle görüşeceksin Başka çarem yok sanırım Deneyeceğim Vahşi bin Harp kısa sürede Medine'ye ulaştı Tanınmak istemediğinden kimseyle konuşmuyor ve yüzünü olabildiğince gizliyordu Mescid-i Nebevi'ye girip peygamberimizin huzuruna geldi. Selam verdikten sonra sorularını sormaya başladı. Ey Allah'ın Resulü! Bir adam sana gelip Müslüman olduğunu söylese, onun günahları bağışlanır mı? Peygamberimiz bu soruya, kim tövbe edip iyi davranışlarda bulunursa, şüphesiz o kişi, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner ayetini okuyarak karşılık verdi. ''Ey Allah'ın Resulü! Ben neredeyse küfreden bir günah işledim. Allah bunu da hasenata çevirir mi?'' Peygamber Efendimiz, ''Allah kendisine ortak koşulması dışında bütün günahları dilediği kimse için bağışlar.'' ayetiyle cevap verdi. Vahşi bununla da tatmin olmamıştı. ''Burada Allah'ın dilediğini affedeceği bildiriliyor. Beni bağışlamayı diler mi dilemez mi bilmiyorum.''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 Onun amcası Tuayme bin adi Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü. Kureyşliler Uhud'a hareket ettikleri zaman Cübeyr bana eğer Muhammed'in amcasını öldürürsen seni azat ederim dedi. Ebu Sufya'nın karısı de Hamza'yı öldürmem konusunda benzer vaatlerde bulundu. Mızrak atma konusunda maharetliydim. Atıp da vuramadığım çok nadirdi. Uhud'a vardık. Savaş başladığında gözlerim Hamza'yı arıyordu. Nihayet onu gördüm. İki elinde iki kılıçla düşmanın canını okuyordu Kimse onun karşısında duramıyordu Onun karşısına çıkmaya cesaret edemiyordum Orta bulduğum bir kayanın arkasına sinerek onu gözetlemeye başladım O sırada Siba bin Abdülhuzza Hamza'nın önünü kesti Hamza ona öyle hızlı bir darbe indirdi ki Başı yuvarlanıp önüme geldi Onunla savaşmaya cesaret edemezdim Bir yere saklanarak onu gözetlemeye başladım bir ara önündeki bir taşa takılarak senderedi. Dikkati bir an olsun dağılmıştı. Bunu fırsat bildim. Mızrağımı attım. Göğsüneyi sabit etti. Ölene kadar yanına yaklaşmadım. Ölünce gidip mızrağımı aldım ve onu öldürdüğümü haber vermek üzere karargaha gittim. Peygamberimiz anlatılanları dinlerken ağlamaya başlamıştı. Sahabe-i Kiram onun Hazreti Hamza'ya ne kadar düşkün olduğunu bilirlerdi. Onlar da Resulullah'ın acısının yeniden tazelendiğini görerek ağlamaya başladılar. Vahşi cezalandırılmadı. Ama Peygamberimiz amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden Vahşi'nin bir daha gözüne görünmemesini istedi. Kafıkların lideri Abdullah bin Übey hastalanmıştı. 20 gün kadar süren bu hastalıktan kurtulamayacağı anlaşılmıştı. Oğlu Abdullah ise samimi bir Müslümandı. Babasının tavırlarından hep rahatsız olmuş, onu doğru yola sevk etmek için elinden geleni yapmıştı. Şimdi ölüm döşeğindeki babası için dua ediyordu. Allah'ım, babamın canını Müslüman olarak al. Onun kalbini temizle. Kötülüklerini iyiliğe çevir Çok geçmeden Abdullah bin Übey öldü Oğlu büyük bir üzüntüyle peygamberimizin yanına geldi Ya Resulallah Babam Abdullah bin Übey öldü Gömleğini verir misin ona kefen yapayım Onun cenaze namazını kıl ve bağışlanması için Allah'a dua et ne olur Senin duan sayesinde Allah onu affeder diye umuyorum Peygamberimiz sırtından gömleğini çıkarıp ona verdi ve cenaze hazır olduğunda haber vermesini istedi. Bir müddet sonra Abdullah geldi. Ya Resulallah, babamın cenazesi hazır, musallada bekliyor. Namazını kıldırırsanız edeceğiz? Peygamberimiz cenaze namazını kıldırmak için hazırlandığı sırada, Hazreti Ömer onun önünü keserek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Uhud'da askerleriyle geri dönüp bizi ortada bırakan, Yahudilerle anlaşma yapıp arkamızdan iş çeviren, her fırsatta aleyhimize konuşarak Müslümanların arasında fitne fesat çıkaran bu adamın cenaze namazını mı kıldıracaksın? Peygamberimiz Hazreti Ömer'e gülümsemekle yetindi. Ama Hazreti Ömer kararlıydı. Şu adamın namazını niye kılacaksın ki? Allah senin münafıkları için dua etmeni yasaklamadı mı? Bunun üzerine peygamberimiz, ben iki şey arasında serbest bırakıldım. Allah onlar için ister mağfiret dile ister dileme. Onlar için yetmiş kere mağfiret dilesen bile Allah onları affetmeyecektir buyurdu. Eğer ben daha fazla istiğfar ettiğimde onların bağışlanacağını bilsem bunu yapardım dedi ve cenaze namazını kıldırmak üzere musallaya yöneldi. Cenazenin etrafı çok kalabalıktı. Özellikle münafıklar kabrin başına üşüşmüştü. Kimileri de ağıtlar yakıyordu. Medine en önemli adamlarından birini kaybetti. Senin yerine canımı da malımı da verirdim. Abdullah bin Übey gibisin bir daha bu dünyaya gelir mi? Ha, gelmez değil Gelmez. <gülüyor> Peygamberimizin geldiğini görmüyor musunuz? Onun yanında seslerinizi yükseltmeyin.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 Resulullah bundan sonra münafıklığı kendisine aşikar olan kimsenin cenaze namazını kılmadı. Peygamberimizin sahabilerinden Muaz bin Cebel sorduğu sorularla Resulullah'ın takdirini kazanmış bir gençti. Bir gün yine aklına takılan şeyleri konuşmak için mescide gelmişti. Ey Allah'ın Resulü! Beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana söyler misin? Peygamberimiz, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve Kabe'yi hacc edersin. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? dedi. Elbette ya Resulallah. Peygamberimiz şöyle dedi. Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi da günahları söndürür. Geceleyin bir kimsenin namaz kılması da böyledir. Daha sonra şu ayeti okudu. Onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için Göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Şöyle devam etti. Dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz, dinin başı teslimiyet, direği namazdır. Zirvesi de cihattır. Bu dediklerimin hepsini kemale erdiren ve tamamlayan şeyin ne olduğunu sana söyleyeyim mi? diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz mübarek dilini eliyle tutup, işte şunu tut buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de mi sorgulanacağız? resul Ekrem, annen hasretine yansın ey Muaz, insanları yüzü koyun cehenneme götüren dilleriyle kazandıkları değil midir? diye cevap verdi. Muaz bin Cebel sorduğu sorularla pek çok kişinin aydınlanmasına sebep oluyordu. Bu ve benzeri sebeplerle peygamberimiz onu çok sever, sevgisini de dile getirirdi. Hicretin 9. yılında yeni Müslüman olan topluluklara, İslam'ı anlatmak üzere göndereceklerinin arasında Muaz da yerini almıştı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.